Herkese merhaba. Ben Abdullah Ezik. Ben Buradan Okuyorum programında bugün Selin Gürses Şambay ile birlikte Simonda Boğar üzerinde konuşacağız. Program davetimizi kabul edildiğiniz için çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Simone de Beauvoir hocam, Türkiye'de çoğunlukla feminist ve feminist kimliğiyle ön plana çıkan bir isim. Ancak modern Fransız nebiyatında da çok önemli bir rolü olan, söz sahibi olan e, ciddi bir figür. Bu yönü maalesef diğer yönlerine göre biraz daha az konuşuluyor. E, öncelikle siz Simone de Beauvoir çalışmış Türkiye'deki nadir isimlerden birisi olarak nasıl bir e, profil çizersiniz, neler söylersiniz? Şimdi, evet gerçekten Abdullah, herkese merhaba önce. Gerçekten Bovar deyince ilk akla gelen kavram fedimizin oluyor. Tabii bunun çok temel bir sebebi de var. Bovar'ın kadınlık tarihini ve işte türlü kadınlık hallerini mercek altına aldı ve 49'da yayınlanan devasa ayet ikinci cins aslında bunun sebebi. Bu yapıtta kadınların hemen her durumuna değiniyor Bovar ve bu anlamda da batı kültür çerçevesinde değerlendirildiğinde bir, imke, bir ilke imza atmış oluyor. Çünkü bu zamana kadar konusu kadın da olsa o kadınlara ses veren çoğunluk hep erkekler. Ee, tarih yazımında, felsefe alanında, edebiyat alanında da eril kalemler kadınların sesi oluyor. Genel anlamda tabii yani elbette az istisnalar her dönemde var. Ee, yani kısaca kadına o zamana kadar ses, söz vermeyen kadın erkek birçok farklı sosyal figürün karşısında hem araştırmacısı hem araştırma konusu kadın olan başat bir çalışma ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu kimlikle tanınması son derece de doğal. Ama sizin de dediğiniz gibi önemli bir edebiyat figürü kendisi. Fransız edebiyatının varoluşçu edebiyatın vazgeçilmez isimlerinden birisi. Tabii yazdığı dönem dolayısıyla zaten felsefeden veya bilimsel temelli önermelerden vazgeçmiyor ama kurgu dünyasında da edebiyat tarihinde de kendine çok sağlam bir yer ediniyor. Dediğimiz gibi ikinci cinsin dışında işte belirsizlik ahlakı üzerine Piriys ve Sineas gibi felsefi denemelerinin dışındaki yapıtları oldukça fazla. Ve bunları da iki başlık altında topladığımızda bir tanesi tamamen kurgu olan romanları, diğeri de hayatını anlattığı otobiyografik yapıtları. Ama ne olursa olsun kurgu romanlarda da otobiyografik yapıtlarda da aslında bir bo var, tabii görüyoruz buna da değiniriz zaten. E, hocam, Simone de Beauvoir'dan, e, onun daha doğrusu kurgu metinlerinden bahsederken ön planda çıkan en temel konulardan birisi de aslında çizdi, cesur, kadın kahraman tipleri. İşte bu liderini mandarinlerden diğer metinlerine sürmek de mümkün. Gayet Hı. süreklili olan bir konu. Peki e, Beauvoir'ın kadın kahramanlarını bu kadar cesur yapan nedir? Bu kahramanların ortak kişilikleri birbirine ne söylersiniz? Ee, şimdi mandarinlerden başladıysak tabii Goncourt ödüllü aslında mandarinlerde toplumsal gerçekçi. Hemen hemen metinlerde, e, Bovar'ın bütün metinlerinde zaten toplumsal gerçekçi bir anlatıyla tabii ki karşılaşıyoruz. Ee, evet Alman işgali sırasındaki bir grup arkadaşı anlatıyor ama e, ve kurgu bir hikaye. E, ama tabii ki Paris'te gerçekten yaşayan, o dönemde gerçekten yaşayan Sartre Camus gibi entelektüellerin düşüncelerini bulmak hiç zor değil. Mandarinlerin dediğiniz gibi en çarpıcı yanlarından biri kadın karakterleri, cesur ve gözü kara kadın karakterleri. Ama bu e, matraca mandarinlerde değil, Bovar anlatısının genelinde aslında böyle olan bir gerçeklik. Şimdi roman ve kahraman diyorsak biraz daha geriye gidip roman geleneğine baktığımızda e, çok fazla kadın karakterle tabii ki karşılaşıyoruz. Örneğin işte e, 19. yüzyılın Eugenie Grandes'i, Emma Bovaris'i, e, ama bu kadınlara baktığımızda Karakter anlamında, roman karakteri anlamında. Baktığımızda sosyal yaşamdan mahrum, işte evin duvarları arasında var olabilen, eril düzenin kendisine layık gördüğüyle yetinmek zorunda kalan, fazlasını da ancak hayal edebilen kadınlar bunlar. Sonra bir sonraki yüzyıla, 20. yüzyıla geldiğimizde proust gibi bovar öncesi yazarlara baktığımızda kadın kahramanlar evet biraz daha sosyallik kazanmış olarak görünüyorlar ama bu da aslında burjuvazı ve sosyal yaşamın hareketliliğinden kaynaklanıyor. Ama o kadınlara da baktığımızda yine kendi erkeklerinin isimlerinin gölgesinde yaşayan, işte onların ışığında var olabilen, onlarla isimlendirilen kar kadın karakterler görüyoruz yüzyılın başında da. Hepsinin de e, ortak noktaları var. Kadının kırılganlığı, anneliğin kutsallığı gibi hani ata erkek düzen tarafından kadına affetilmiş zayıflatıcı unsurlar söz konusu. İşte Beauvoir'da bu durum değişiyor. Mandarinlere geri dönersek örneğin çok korkusuz ve gözü kara e, kadınlar. Hakim teması aşk olan e, bir romanda dahi Beauvoir'ın kadınları kendinden önceki ve kendi döneminin yazınsal yani edebiyat karakterlerinden oldukça farklı bir yerde durmaya başlıyor. Ya da başka bir örnek verecek olursak başkalarının kanında örneğin yine Fransa'nın sosyopolitik tarihi e, panoraması içinde... Ee, bu defa baş kaldıran kar karakterleri görüyoruz. Tabii baş aslında çok önemli bir tema çünkü varoluşçuluğa göre baş bizi sorumluluğa götürüyor. Dolayısıyla da ne kendi yaşamının ne de başkalarının yaşamının e, sorumluluğunu üstlenmekten kaçmayan karakterler var. Başka bir kurgu olan Konuk Kıza baktığımızda da bu sefer evet belki ilk başta çok da güçlü bir kadın e, ya da çok da güçlü bir iki kadın karakter görmüyor e, gibi olsak da incelediğimizde e, neden o kadınların da kendinden önceki gelenekten farklı bir yerde durduğunu belki görebiliriz. Çünkü e, anlatı konuk kızda da anlatı yine. Savaş sırasındaki Fransa'da geçiyor. Klasik. Ee, ama bu defa Beauvoir'ın kendi yaşamından çok ciddi izler var ortada. Ee, Beauvoir ve 20 yaşından beri işte hayat arkadaşı olan e, hepimizin de bildiği felsefeci yazar Jean-Paul Sartre'la arkadaşları Olga'nın bir dönem yaşadıkları üçlü bir ilişki var. Onun bir kopyasını okuyoruz biz konuk kızla. Ee, yine üçlü bir ilişki var ve gerçek hayatta... Aynı Bovarın e, bu ilişkiden sonra çok yıpranması ve hastanelik olması gibi bütün karakterlerin ciddi bir yıkımı söz konusu. Ya da kısaca başka bir anlatıya baktığımızda Moskova'da yanlış anlamada da işte felsefeci, edebiyatçı, yaşlanmış bir çiftin yaşlılıkla birlikte işte beğenilmeme korkuları, acaba beni istemiyor mu soruları, benden sıkıldı mı soruları üzerinde çerçevesinde gerçekleşen bir anlatı. Burada da kadın karakter zayıf, kendine bir ifade olanağı bulamıyor, sözü, ses, sesi biraz kısık ee, Şimdi bir tarafta çok güçlü karakterler var dedim. Bir tarafta da yıkılan karakterler var. Evet hepsi var. Çünkü varın kadın karakterlerine baktığımızda işte neden güçlü olduklarını görebiliyoruz. Hepsi gerçek. Yani gerçeklerken gerçekten yaşamış anlamında değil. Ee, dediğim gibi yıkılanı da var. Dünyanın sorumluluğunu üstleneni de. Hepsi aynı kadın. Hepsi varın farklı yönlerini yansıtıyor. Hiçbiri ne süper kahraman gibi güçlü ne de bir çiçek kadar kırılgan. Hepsi var içinde bunların. Bazen çok güçlüler, işte herkesten daha dik ayakta kalabiliyorlar. Beauvoir'ın mesela işgal edilmiş Paris sokaklarında sarç için endişelenirken yürümeleri gibi. Bazen de çok hassaslar işte bir ölümle ya da bir ayrılıkla karşılaşacak. Beauvoir'ın kadınları e, dolayısıyla ne duygudan işte histen ibaret ne de bir tarafta davadan ya da görevden. Kendisi gibi yani yazarın kendisi gibi yaşamın ve insan olmanın aslında her yönünü yani kadın ya da erkek olmanın değil insan olmanın her yönünü kucaklıyorlar. Onun için de bence e, Beauvoir'ın karakterleri güçlü kadınlar. Aslında daha önce birazcık girdiniz de bu konuya. Simone de Beauvoir'ın hayatındaki en önemli figürlerden birisi. Belki işte evet. modern felsefe ve edebiyat tarihinde de Jean Paul Sartre. Onunla gerek kurgusal olarak gerek de hayat hikayesi bağlamında kurduğu ilişki birçok şeyi sürükleyen de bir ilişki. Biz burada... Simone de Beauvoir'ın metinlerinde de Jean-Paul Tartus'tan ciddi bir etki de görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda bunun karakterlere yansımasından da, önce bahsettiniz. Peki hı hı. bu ilişki gerek e, edebiyat tarihi, gerek e, kurgu metinler, gerekse felsefe tarihi bağlamında kendisine nasıl bir karşılık bulmuştur? Bu ilişki, bu dostluk üzerine ne söylersin hocam? E, tabii şimdi e, aslında Beauvoir ve Sartre ilişkisi anlatmakla gidecek bir konu değil tabii. E, 50 sene üzerinde bir e, süreçten bahsediyoruz. Ee, tabii herkesin bildiği gibi hem de e, bir genç kızın anılarında, bovarında kaleme aldığı gibi Sartre ilişkisi 29 yılında. ikisi de aslında 20'li yaşların başındayken e, felsefe agregasyon sözcüsüne hazırlanıyorlar Sorbon'da. Ve bu, bu Sorbon sıralarında bu tanışıklıkları, arkadaşlıkları başlıyor ve bir daha da hiç kopmuyorlar aslında. Gerçekten ayrılmaz ikili diye sesleniliyor kendilerine. Bu tabii sadece bir romantik bir aşk değil bu. Bir aşk, işte bir dostluk, hayat arkadaşlığı, dava arkadaşlığı, yoldaşlık, hatta dediğiniz gibi bazen bir hoca-öğrenci ilişkisi, meslektaşlık gibi çok yönlü ve hakikaten hiç kopmayan bir ilişki. Her ne yaşamış olursa olsunlar, bir röportajda Sartrın da söylediği gibi 50 yıl aşkın ilişkilerde bir gece bile birbirlerine kızgın ya da dargın olarak uyumamışlar. Ama tabii felsefeyle başlayan ilişkileri her seferinde içine başka alanlar ve anlamlar, Başka işlevler ve roller katarak büyüyor ve ikisi için de aslında muazzam bir ortaklığa dönüşüyor. Dönem üzerinde nasıl bir katkıları olduğu e, sorusuna ise sanıyorum entelektüel üretkenlik içeriğiyle yaplamak doğru olur. Çünkü birbirlerini yazmak üzerinden hep olumlu şekilde koşullandırıyor ve cesaretlendiriyor bu çift. Yani sadece ayrı ayrı kitap yazan bir çift değil, yazar bir çift değil. Varoluşçu düşünceden hareketle kişisel ve toplumsal sorumluluktan hiçbir zaman kaçmıyorlar. Edebiyat alanında ortaya koydukları ortak çalışma, letan modern yani modern zamanlar belki de bunun en somut örneği olarak söylenebilir. Sizin de mutlaka bildiğiniz gibi Charles Chaplin'in ünlü filminden Esin'le isimlendirdikleri bir dergi. Modern Zamanlar Paris merkezli aylık bir dergi. Müthiş 528 sayısı var. Artı özel dosya ve sayılarıyla 100 yılın ikinci yarısının edebiyat, işte politika ve felsefe arenasına adeta aynı oluyor. Kurucuları Sartre ve Bovard, bunun dışında Maurice Merleau-Ponty, Frans Ponge, Raymond Aron, Jacques Laurent Boss, Samuel Beckett, Carlo Levi, Bollis Vian, Raymond Queneau, Jean Genet, Nathalie Sarot sayamıyorum isimleri. Hepsini misafir yazar olarak ağırlıyorlar. Dolayısıyla da bir dönem arşivinden bahsediyoruz aslında modern zamanlar derken. Yani burada Sart ve Bovary'in ilişkisi klasik bir romantik ilişki, romantik ilişki olarak kalmıyor. E, romantik boyutta evet açık bir ilişki yaşıyorlar özel hayatlarına zaman zaman başkalarını alıyorlar bu işin çok magazin kısmı zaten ama yani tekrar olacak çok katmanlı bir ilişki ikisininki e, modern zamanlardan başka örneğin Cezayir olaylarında mahkemede birlikte hareket ediyorlar ve birbirlerini destekliyorlar e, politik olarak yan yana durarak hani yoldaş e, oluyorlar birbirlerine ve işte Çin, Brezilya, Küba gibi ülkelerden resmi davetlere de birlikte iştirak ediyorlar. Politik angajmanları dolayısıyla çok fazla yolculuk yapıyorlar ve Fransa'nın ve Paris'in dışındaki dünyayı görme arzuları da aslında ortak. Bu tutkuları da ortak. Dolayısıyla e, hem bir erkek hem bir kadın olarak her şeyden önce yazarlığı, daha sonra tutkularını, savaşı, Özel ayaklarını, politikayı, felsefeyi hep paylaşarak ve hep ilişkilerine katarak ilerliyorlar. Peki hocam, belki programdan bu bölümde küçük bir ara da verebiliriz. Açık radyo dinleyicileri için ne çalmak istersiniz? Yani bu Modern Zamanlar ekibinin de canlı olarak e, dinlemeyi çok sevdiği bir ismi Juliet Greco'dan, Sule Siel de Paris isimli e, şarkı güzel olacaktır diye düşünüyorum. Hep beraber dinleyelim. Herkese yeniden merhaba. Ben buradan okuyorum programını. Silin Gürseşşan ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hocam, bir de Simone de Beauvoir'ın metinlerinde e, otobiyografik ögeler meselesi var ki herhalde ile kurgusal metinleri bu derece eşleşen nadir isimlerden biridir Simone hmm. de Beauvoir. Ee, peki hmm. siz e, Beauvoir'ın e, kurgusal metinlerine yansıyan otobiyografik ögeler üzerine neler söylersiniz? Şimdi tabii az önce söylediğimiz gibi kurgularında bile bu denli kendi hayatından beslenen bir yazarın otobiyografisinde ne mi samimi ve içten olduğunu tahmin edebilmek çok da zor değil. Kronolojik olarak anlatıları var. Bir genç kızın anıları olgunluk çağı ve koşulların gücü adlı üç yapıtta hayatını 20'şer anıları. Ee, senelik dönemler içinde dediğiniz gibi anlatıyor. Ee, ve burada aslında bir kadının, bir hocanın, işte bir feministin, bir yazarın, e, Bovary'ın üstlendiği ne kadar rol varsa hepsinin formasyonuna e, belki de an be an tanıklık ediyoruz diye diyebiliriz. E, en çok ve en sert şekilde kendini eleştirdiğini de çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Otobiyografilerinde müthiş sürekli bir bilanço yapma hali var. Sürekli bir kendini e, işte bir Tartıya koyup tartma ve burası doğruydu, burası yanlıştı diye sürekli bir, bir öz eleştiri söz konusu var. Panoramik olarak işte bir genç şöyle bir bakarsak, bir genç kızın anılarında çok şok edici bir şekilde aslında Katolik bir okulda başlayan burjuva bir kızın hikayesini okuyoruz ama görüyoruz ki yani anlatısından marjinal bir kadın yetişmekte. Onu hiçbir dogmanın, hiçbir işte e, kuralın durduramayacağını biz daha bir genç kızın anılarında ufak ufak anlayabiliyoruz. Daha sonra olgunluk çağına geldiğimizde zaten Sartre hayatına girmiş oluyor ve felsefe ve sorbon e, hayatına girmiş oluyor. Dolayısıyla çok farklı e, bir yönde iler başlayıp çok da farklı bir yönde ilerlemeye devam eden bir kadının yolunu okuyoruz. Ee, ve bütün bu otobiyografilerini yazarken Bovard diyor ki ben kendi hayatımla ilgili hiçbir şeyi hiçbir zaman e, sizden saklamayacağım. Ama e, bir hayat arkadaşım var e, ve o da kendi e, yaşamı için bir otobiyografik e, proje planlıyor. O yüzden... Onun hayatına gerçekten deyip dokunan noktaları atlayıp bunları yazma işini de ona bırakacağım diye de kendini de e, okurunu da bu şekilde uyarıyor. Ama e, ile ilgili hiçbir şeyi e, ne kadar utanç verici de olsa ne kadar söylemesi zor da olsa hiçbir şey saklamayacağını baştan söylüyor. E, bunun dışında işte Sessiz Bir Ölüm ve Veda Töreni isimli yapıtları da var. E, Sessiz Bir Ölüm'de annesini Veda Töreni'nde e, John Paul Sartre'nin ölümünü e, anlatıyor daha sonra hesap tamam diye bir yapıtı var. Orada da yine felsefecileri ve edebiyatçıları onlarla ilişkilerini, hayatına girmiş olan ve onu etkilemiş olan kişilerin ilişkilerinin hesabını yapıyor aslında. Zaten adından da belli hesap tamam diye. Bu arada çok güzel bir yapıt daha var. 2020 yılında basıldı bu ilk defa. Ayrılmazlar, ayrılmayanlar, yani lezen separat diye yazıyor. 2020 yılında yani ölümünden 34 yıl sonra evlatlık edindiği kızı e, Sylvie Le Bon de Beauvoir tarafından elden geçirilerek yayınlanıyor. E, i̇şte çocukluğundaki Zaza yani Elizabeth Lacuan'la olan e, arkadaşlığı, e, ona olan duyguları, hisleri, onun ölümü, e, feminist kökenleri gibi e, güzel bir e, yapıt da söz konusu. Burada da gene kendiyle e, müthiş bir içe yolculuk e, söz konusu var, geçmişe yolculuk var. Ee, henüz Türkçe'ye çevrilmedi diye biliyorum. Ee, Çevrilirse onu da e, bildiririz, duyuruz. Sanırım bu tür yadalarlar heyecan veri konulardan bir standa daha sonra arşivlerden çıkan, işte müsveddelerden evet. çıkan metinler, e, Türkiye evet. Devleti'ye evet. de bağlamında da bu çok kıymetli. Burada da Simone de Beauvoir gibi bu kadar başat bir figürün de hala yeni metinlerin ortaya çıkması aynı derecede çok aynı derece şüphesiz. Hocam bir de şey tabii mesnesi var var önce de bahsettiğim gibi. Bu Önce hikayesinde belirli temel kırılma noktaları var. Hı hı. Bu Simone de Beauvoir'ın edebiyatını da hayatında değiştiren önemli bir takım olaylar. Hı hı. Ee, bunu zaten kendisi otobiyografilerinde bahsediyor yer yer. Bu anlamda Simone de Beauvoir üzerinden e, onun hayatına edebiyatına felsefesine dair kırılma noktaları sizce neler olmuştur? Nasıl etkilemiştir bunlar? Tabii şimdi 80 senelik dolu dolu yaşanmış bir hayat var. Muhakkak ki kırılma noktaları, dönüm noktaları vardır ama ilki olarak şey söyleyebilirim. Katolik kız okulu olan Dezir'den çıktığı an bence. Çünkü orada makbul bir kadın olmanın eğitimini aldığı bir okul. Ve böyle bir okuldan Sorbon felsefeye geçmek gerçekten kendi olmak adına atılan en büyük belki de adım. Bu bir, bunu bir kırılma noktası olarak görebiliriz. Yine az önce de bahsettiğim ilk gençlik çağlarındaki Zaza ile olan arkadaşlığı ve Zaza'yı kaybetmesi, onu otobiyografilerini yazmaya iten en temel sebeplerden de biri aynı zamanda. Ee, ve tabii ki Sartre'a tanışıklığı ve ortak bir hayat tahayyül ederek birbirlerine sözler vermeleri tabii ki de çok önemli bir nokta. Birlikte kurdukları bu dünyayı sarsan İkinci dünya savaşı en büyük kırılma noktalarından bence biri. Ee, ve düşünsenize yani bu savaşa Paris'te tanıklık etmek, yavaş yavaş gelen yaşamsal tehdidi hem hissetmek hem okumak hem yazmak tam ortasında kalmak gerçekten e, Beauvoir'ın varoluşunu temelinden sarsıyor. Savaş. Entelektüel olarak Leta Modern'in, modern zamanların kuruluşu çok önemli çünkü sadece yazar olarak sanatı paylaşmakla kalmıyor ikili. Aynı zamanda sol eğilimli bütün entelektüelleri de çevrelerinde toplayan bir oluşuma dönüşüyor modern zamanlar. Ee, ve tabii şimdiye kadar çok fazla bahsetmediğimiz bir isim Nelson Algren. E, Beauvoir'ın yaşamında çok derin izler bırakıyor. E, Amerikalı bir yazar e, Nelson Algren. E, uzak, bazen uzaktan uzağa bir ilişki yaşıyorlar. Bazen işte birbirlerinin yanına giderek tutkulu bir aşk yaşıyorlar. Ama tabii uzak mesafe ilişkisi sürdürmek, özellikle de Amerika ve Fransa gibi gerçekten uzak mesafe olması e, zor olduğundan bir karar aşamasına geldiklerinde ayrılmaya karar veriyorlar. Algren... Çünkü diyor ki sen e, Amerika'da olursan bir sürgün hayatı yaşayacaksın. Ben Paris'te bir sürgün hayatı yaşayacağım. Birbirimizi bu acıyı çektirmemeliyiz diye karşılıklı anlayışa ve sevgiye dayalı bir ayrılık yaşıyorlar. E, yani dolayısıyla Algren'in aşkı ve Sartre'ın aşkı e, Bovar'ı e, çok e, derinden etkilemiş iki ilişki bence. Hatta e, Bovar şu anda Montparnasse mezarlığında e, Sartre'la birlikte aynı mezarda yatıyor ve e, tanıklıklara anlatılanlara göre e, parmağında da Nelson Agren'in ona verdiği yüzük var. E, onun dışında tabii en başta bahsettiğimiz edebiyata ve feminizme dönersek ikinci cinsin basını çok ciddi bir kırılma noktası. E, kadınların toplumsal statüsü hakkında müthiş bir yankı uyandırıyor çünkü bu çalışma ve kadınların bağımsızlıklarını ve özgürleşmesini savunuyor. Tabii o dönemde de, şimdi de de, ona hem karşı çıkanlar oluyor hem yanında olanlar oluyor. Ama e, literatüre de toplumsal cinsiyet olgusu ve kadın çalışmaları e, gibi e, algıları da yerleştirmiş oluyor. Bu anlamda çok çok önemli tabii ki ikinci cinsin basımı ve e, insanlar tarafından al alımlanması. Onun dışında tabii e, eski öğrencisi ve arkadaşı ve en sonunda da evlatlık kızı olan Sylvie Le bon olan ilişkisi. Ee, Sylvie Le bon de Beauvoir ee, ve tabii ki çok sevdiği annesinin ve Sartre'nin ölümü de e, hayatında yani otobiyografilerini okuduğumuzda gerçekten görebildiğimiz çok tabii temel e, kırılma noktaları diyebilirim. Hı hı. Hocam programının sonuna gelirken e, son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum aslında. Daha önce de bahsettiğiniz gibi özellikle annesinin ve Sartre'ın ölümü, Simone de Beauvoir'ı etkileyen çok önemli hadiseler. Bunu zaten sensiz bir ölüm ve veda töreninde derken Steve de kendi duygularını ifade ediyor. Bu duygular Simone de Beauvoir'ın üzerine bu ölümler neler söyler ve aradan geçen bunca zamanın ardından Simone de Beauvoir'a tekrar baktığında sizin dikkatinizi neler çekiyor? Şimdi tabii önce sessiz bir ölüm ve veda törenine bakarsak sessiz bir ölümde annesinin ölümünü anlatıyor. Sartre'ın bunu okuduğunda gerçekten Bovar'ın en iyi metni olarak kabul ediyor Sartre bu metni. Annesiyle olan işte çocukluğundan beri süre gelen o tabii ödipal kavgalar vesaireler, annesiyle olan ilişkisi ve bunun hesabını tuttuğu müthiş bir e, yapıt gerçekten. E, veda töreninde de e, dedim ya, yani Veda töreni Sartre'ın e, Bovar'ın okumadığı tek metni. Ne yazık ki çünkü onun ölümü üzerine tabii ki ee, müthiş bir yapıt. Çok fazla eleştiri alıyor çünkü yaşlanan ve artık yavaş yavaş ölmekte olan bir Sartre anlattığı için e, eleştirmenler tarafından hani çok büyük bir figürü sanki aşağılıyormuş gibi algılanıyor ama tabii ki de öyle değil. Ee, tabii ki de öyle değil. Burada e, Bovar ve Sartre arasındaki ilişkinin de yine bir hesabının yapıldığı, Bovar Sartre için duygularının anlatıldığı müthiş bir yapıt ve şu aslında belki de bütün bu ilişkileri tanımlayabilecek bir cümle. Veda Töreni'nin son cümlesi ölümü bizi ayırıyor, ölümün bizi birleştirmeyecek. Bu böyle. Yaşamlarımızın o kadar uzun süre uyum içinde gidebilmiş olması bile çok güzel bir şey diyor. Yani burada bile aslında algılarının ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ve bugün 36 yıl sonra Bovar'ın ölümünden sonra onu biz... En başta da dediğimiz gibi feminist olarak biliyoruz. Yazar olarak biliyoruz. Kadında olmaz kadın olunur sözleriyle tanıyoruz. Ama tabii aslında bu kadında olmaz kadın olunurun bir devamı var. Ve bu devamının tanımına biz bugün toplumsal cinsiyet teorisi diyoruz. Bu anlamda çok önemli. Onun dışında bir edebiyatçı olarak bize kazandırdıkları o döneme müthiş bir ayna tutuyor. İkinci yani 20. yüzyılın ikinci yarısını... ...sosyopolitik ortamını, entelektüel eğlence hayatını görmek istersek... ...gerçekten Bovara okumak çok ciddi bir fikir verecektir bize diye düşünüyorum. Ve felsefe ve feminizm ve edebiyat anlamında çok izler bırakmış bir yazar... Kendisi otobiyografilerinde ölümsüzlüğü amaçladığını söyler yazarken beyaz üzerine siyah mürekkeple kağıda mühürlenmiş bir ölümsüzlük der. Ee, hakikaten ben bu ölümsüzlüğe eriştiğine inanıyorum. Her yapıtı dünya ne kadar değişirse değişsin, duygular, düşünceler ne kadar değişirse değişsin çok büyük bir zevkle ve bence altı çizilerek okumaya devam etmekte. Kesinlikle hocam. De. Kesinlikle hocam. Ee, hocam bugün bir beraber olduğunu ve Limon de Boğar'ın tezirinden bahsettiğini çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum dinleyenlere. Keyifli okumalar diyorum merak edenlere. Bugün Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programında Selin Gürtel Şamba ile Simone de Boğar konuştuk. Haftaya yeni bir programda karşılaşmak üzere. Herkese iyi günler.